Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil ala muhammedin ala ve ala ve sahbihi Bundan önceki yani geçen dersimizde gördüğümüz son ayeti kerime Cenab-ı Allah'ın vahdaniyetini dile getirerek başlamıştık Diyor ki ayet-i kerimede İlahukum İlahun Vahid Sizin ilahınız Bir tek ilahdır. Cenab-ı Allah'ın Rabb olarak Yaratıcı olarak Bir Ortağı eşi ve benzeri bulunmadığı gibi ibadete layık bir mağmud olarak hakkıyla layık bir mağmud olarak beşeriyetin insanlığın hayatının hangi hükümlerle hangi şeriat ile hangi nizam ile Yoluna gireceğini bilmesi manasında da ve yalnız bütün bu hükümlerinde, şeriatinde, yalnız kendisine itaat olunması manasında da o eşsiz ve ortaksızdır. Ama ayetin devamı şöyle diyor. فَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ وَهُمْ <مُسْتَكِبِرُونَ> Fakat ahirete iman etmeyenlerin kalpleri inkarcıdır. inkar etmektedir. Ve onlar büyüklük taslamakta olanlardır. Burada tevhid ile ahirete imanın birbirleriyle ne kadar irtibatlı iman esasları olduğuna dikkat etmemiz lazım. Cenab-ı Allah, Allah'ın vahdaniyetini kabul etmeyenlerin, ahirete de iman etmeyeceklerini, ahirete iman etmeyenlerin de aynı zamanda Allah'ın vahdaniyetini, varlığını inkar edeceklerini belirtiyor. Burada ve hum mustekbirun ayetin bu kısmında büyüklenmenin gerçek mahiyeti ve sıradan basit bir büyüklenmenin insanı nerelere kadar götürebileceği ne bir işaret vardır. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü tarifine göre tanımlamasıyla büyüklenmek Hakkı, gerçeği küçümsemektir. Onu kabul etmeyi kendisine yedirmemektir. Büyüklenmek budur. Doğru, ayan beyan ortada olduğu halde hak, bütün açıklığıyla, netliğiyle ortadayken onu bu haliyle görmekle birlikte kabul etmemek ...büyüklenmenin... ...en berbat... ...en kötü halidir. Büyüklenmenin... ...diğer vechesi ise... ...insanlara tepeden... ...bakmaktır. Peygamber aleyhissalatü vesselam... ...tarifinde... ...büyüklenme böyledir. Biz... mümin olarak... ...eşya ve... ...olaylar ile ilgili... ...eğer... Yüce Resul'den gelmiş. Gerek Kur'an gerek sünnet olsun. Herhangi bir tanım varsa kendimiz artık ona tanım getiremeyiz. O tanımı kabul etmemiz de Allah'a ve Resulüne itaatin bir gereğidir. Kapsamı içerisinde. Resulullah kibirlenmeyi böyle tarif ettiğine göre artık bunun dışında yapılacak olan tariflerin ya eksikliği söz konusudur veya batıldırlar. Dolayısıyla bazıları kibirlenmeyi, büyüklenmeyi yalnızca başkalarını küçük görmek olarak tarif ederlerse doğru ama eksik bir doğru tariftir. Çünkü büyüklenmenin bu ayet-i kerimeden de mülhem olarak asıl musibet tarafı insanın hakkı kabul etmeyi kendisine yedirmemesidir kafirin de felaketi buradan geliyor. Allah'ın vahdaniyeti, hakikatini kabul etmeyi kendi büyüklenmesine yedirmiyor, çıkarlarına aykırı görüyor. Ayet-i Kerime'de bir incelik daha vardır. Kelimede müstekbirun diyor. Müstekbir kelime ziyadelidir. Yani kibir köküne istifal babu dediğimiz baba sokularak hemze sinvete ilave edilmiştir. Bu ne demektir? Buradaki manasıyla hakikatte büyüklenmek insanın hak ettiği bir şey değildir. Büyüklenmek insanın hakikatiyle bağdaşmaz. Onun için Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de birkaç defa bize hatırlatıyor. Neyi? Andolsun biz insanı hakir bir sudan yarattık. Değersiz bir sudan yarattık. Niye? Yaratılışını bil bu ayetin bu manası bir taraftan Cenab-ı Allah'ın kudretini ortaya koyar diğer taraftan insana bakan yönüyle insanın büyüklenmemesi büyüklenme hakkının olmadığı manasına gelir demek ki hakikatte bizim büyüklenmemizi gerektirecek bir husus bir özelliğimiz yok zenginsin Servetinle büyüklenemezsin arkadaş. Olsa olsa Allah'a boyun eğerek sana bu serveti verdiği için şükür edebilirsin. Başka insanlar bakarsın yerinden kıpırdamazken, sen saatte bilmem kaç kilometre hızla yürüyor veya koşabiliyorsun. Sağlığın yerinde. Bundan dolayı senin kadar güçlü olmayanlara karşı böbürlenemezsin. Sana o nimeti verdiği için Allah'a şükredeceksin ya. Alimsin. Cahillere tepeden bakamazsın. Sana o ilmi veren Allah dilediği takdirde anında mesela seni bir Allah korusun söz meclisten derler ya bir azaymı oraya kalatır seni. Kendi öz evladını tanıyamazsın. özel evladını bas. Hatta bazen onu düşman bile zanneder. Düşman bile zanneder. Üzerine hücum eder. Halde yani neyimize büyükleneceğiz? Bir de şunu düşünelim. Sahip olabildiklerimiz olamadıklarımızın yanında ne kadar çoktur veya ne kadar azdır daha doğrusu. Ne ifade eder? Sahip olabildiklerimiz nimetler de pek çoktur yine de az olmakla birlikte başka şeylere göre. Sayamayız. Bu nimetlerin hiçbirisi bizden değildir. Hepsi Allah'tır. O halde büyüklenmek insanın hak ettiği bir şey değildir. Onun için Cenab-ı Allah burada istikbar kökünü kullanarak müstekbirun demiştir. Yapmamaları gerekir. Hak ettikleri bir şey değil. İman etmemek, iman etmemek insanın hakkı değildir. İnsana düşen vazife çünkü iman etmektir. Ondan sonra ayet-i kerime devam ediyor. Bugün... Göreceğimiz ilk ayet-i kerime suremizin 23. ayet-i kerimesi La carame Allah, ya'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun Hiç şüphesiz Allah onların gizledikleri şeyleri de çok iyi bilir. Açağa vurduklarını da Niçin gizli kelimesi, gizlemek kelimesi, gizlilikle alakalı kelime önce zikredildi? Çünkü gizliyi bilince açık daha kolay bilinir. Ama burada bir önceki ayetle de çok latif, ince bir münasebeti vardır. Büyüklenmek, Çoğunlukla karşıdakiler tarafından fark edilemeyen bir duygudur. Yani insanın içindeki gizli bir duygudur. Onun için Cenab-ı Allah bize hatırlatıyor. Demeyin ki bu duygu zaten dışa yansımıyor. Nasıl bilinsin ki diye düşünmeyin diyor. Çünkü Allah sizin gizlediklerinizi de bilir, açıkladıklarınızı da bilir. Dolayısıyla zerre kadar iyilik de zerre kadar kötülük de ondan kaybolmaz. Bu aynı zamanda az önceki ayet-i de ahirete iman etmemekle de yakından alakalıdır. Çünkü benim büyüklenmemi dışa bazen yansımayan bir duygu olduğu halde veya dışarıdan bakanların bende böyle bir duygunun iç dünyamda böyle bir duygunun olduğunu fark etmese dahi Cenab-ı Allah bunu fark ettiğine göre ahirette bundan da hesaba çekecek olursa vay bizim halimize nitekim ashab-ı kiram Âmene Rasulü'den bir önceki ayet yani Bakara'nın sondan 3. ayet-i kerimesi. Nazil olunca telaşa kapıldılar. Ayetin kendilerini telaşa düşüren kısmı neresi? Ve entubdu ma fi enfusikum ev yuhasibkum Nefislerinizde olanı açığa da vursanız, saklı tutmayı sürdürseniz bile, Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. ashab kiramı bir telaş aldı. Bazıları rahat edemediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. Kur'an böyle yaşanır aynı zamanda. Kur'an böyle okunur. Geldiler. Ya Resulallah, biz ne yapacağız? Şimdiye kadar ayetler nazil oldu. Bu ayetlerin hükümlerini taşıyabildik. Namaz denildi kılabildik. Oruç denildi tutabildik. Hac denildi yapabildik. Cihad denildi yapabildik. Fedakarlıklarımızı yapabildik. Fakat şimdi bir ayet nazil oldu ki ona gücümüz yetmiyor dedi. Dediğiniz ayet hangisidir diyor. Bu ayettir dediler. İçinizdekini açıklasanız da, gizleseniz de, Bunlardan dolayı Allah sizi hesaba çekecektir. Hayır böyle demeyin diyor. İsrail oğullarının söylediği gibi söylemeyin. Bunun yerine, Rabbimiz altından kalkamayacağımız yükleri bize yükleme diye dua edin. Diyor. Ve bunun üzerine Amelel Resulü yani Bakara suresinin son iki ayeti nazil oluyor. Ha şimdi Bakara suresinin özelinde bir iki kelime söyleyip kaldığımız yerden devam edelim. Bir sure düşünün ki insanlara hidayet olan kitabı Allah'ın indirdiğini bildirerek başlıyor. Ve bu hidayete uymakta gösterebilecekleri aksama ve kusurların Allah'a dönüş sebebi olarak Allah tarafından bağışlanma ümidini veriyor. Ve bu iki uç arasında ayeti kerime pek çok hüküm Sure daha doğrusu pek çok hüküm ihtiva ediyor. Şöyle bildiğimiz kadarıyla bu sureyi böyle kafamızda zihnimizde ahkamıyla muhtevasıyla canlandırdığımız zaman surenin başıyla sonuyla ne kadar muhteşem sure olduğunu daha iyi anlarız. Kur'an'ın sevmenin bir yolu ...güzelliklerinin farkına varmaktır. Kur'an'ı sevmek de Allah'ı sevmeye Kur'an'ın güzelliğini fark ettiğimiz kadar fark ettikçe... ...O'nun hükümleriyle amel ederiz. O'nun hükümleriyle de amel ettiğimiz sürece... ...Kur'an'ın bize ahirette Cenab-ı Allah'a karşı... ...şefaatçi olma... Ümidini yükselt. Hadis şerif buyuruyor ki, Kıyamet gününde Kur'an ve oruç insana şefaat eder, mümine şefaat eder. Kur'an der ki, Ya Rabbi, ben onu geceleri uykusuz bıraktım. Beni okuyarak Namazlar kıldı. Bendeki ahkamı öğrenmek için vakit harcadı. İlimlerimi öğrendi. Ve bunları hayatına tatbik etmeye çalıştı. Öğrendiklerini öğretmeye gayret etti. Diye, Kur'an okuyanı Kur'an savunacak. E bu kitap sevilmez mi? Oruç da diyecek ki Ya Rabbi ben bunu yemekten içmekten alıkoydum. O da senin rızan için yemedi ve içmedi. Onun hakkında şefaatçi olmama izin ver diyecek o da. Kur'an da böyle diyecek. Ve her ikisi de şefaat edeceklerdir. Diyor. Bir şey daha ekleyelim. Söz sözü çekiyor ya. Şefaat işte amellerdir arkadaşlar, kardeşler. Ali'dir, velidir, delidir, şeyhtir, mehtir, beydir. Şefaat edecekler nasıl ile? Bunlardır. Müslümanları yanlış kanaatlere sürüklememek lazım. Din ile alakalı dinden delili olmayan bir şeyi hiç kimse söyleyemez. Dinden delilin varsa söylersin. Ahmet Mehmet Ali Veli bana şefaat edecek. Nereden çıkarıyorsun? Nereden çıkarıyorsun? Resulullah şefaat edecek. Tamam kime? Ne bileyim? kendisi de bilemez kıyamet gününde Cenab-ı Allah ona izin verecek izin verdiği kimseler için izin verdiği kadarıyla şefaat edecektir ee ya ben bakıyorum filan zata çok alimdir amildir salihtir çok çok büyüktür olabilir ey Ahmet ey Mehmet ey Ali Eyveli, Hasan Hüseyin her neyse bana şefaat et Olur olur ederiz inşallah. Lafzan söylenmese bile bazen yani haliyle söylenir maalesef. Buna bu gibi kimselere söylenecek olan git işine bak be kardeşim. Ben kendimin şefaat edebilmem için Allah nezdinde benim şefaat edebileceğime dair elimde bir delil olması lazım. Bunu diyebileyim dünyada. Sende de böyle bir delil yok. Neye dayanarak benden bunu istiyorsun? Yok benim söyleyeyim Kur'an-ı Kerim'de vesile yok mu? Vesile işte bu hadisin zikrettiği amellerdir. Vesile odur. Ayet-i Kerime'yi isteyen başından sonuna kadar okusun bakın. Orada neden bahsediliyor? Vesilenin geçtiği ayetten, cihattan, namazdan, Salih haberlerden bahsediliyor. Sen buna neye dayanarak Ahmed'i, Mehmet'i, Ali'yi, Veli'yi kendin ekliyorsun? Böyle bir dava olmaz. Yanlış anlaşılmakla Kur'an sevilmiş olmaz. Kur'an'ı sevmenin yolu doğru anlamaktan geçer. Gelelim ayet-i kerimenin devamına. Allah insanların o müstekbirler başta olmak üzere herkesin gizlediklerini de açıklarını, açıkladıklarını da bilir. Alın müstekbirlere bir darbe daha. İnnehu la yuhibbul müstekbirin. Allah büyüklenenleri Büyüklük taslayan müstekbirleri, iman esaslarını inkar edenler bir veya birkaçını fark etmez. Şeriatin bir hükmünü veya tamamını fark etmez. İslam'ın herhangi bir hakikatini, hükmünü, büyüklendiği için istikbar edenler, Büyüklük tasladıkları için inkar edenleri Allah sevmez. Allah'ın sevdiği kullar arasına katılmak büyük bir lütuf. Rabbim bizleri onlardan eylesin. Amin. Bunun için Allah tarafından sevilmenin bir yolu da nedir? Allah neyi sever? Onu sevmek. Allah neyi sevmiyorsa neye gazap ediyorsa ona gazap etmek ve onu sevmemek. Eyle <gülüyor> mümin sevgi peygamberi falan filan bırakın bu saçmalıkları söyleyenlere söylüyor. Böyle şey olur mu ya? Her şey sevelir mi? Herkes sevelir mi? Vallahi sevilmez. Kafir Kafir olduğu için sevilmez. Ha insan olarak sevilir. O ayrı bir konu ama bazı insanlar bu işleri birbirine karıştırıyorlar. İnsan olarak sevilir demek şu demektir. Allah'ın bir mahlukudur. Ben Allah'ın mahlukuna Allah'ın çizdiği hudutlar dışında yanlış yapamam. Yalnız insana değil taşa bile yanlış yapamam. Taşı bile hak ettiği gibi ele alıp ve ona hak ettiği muameleyi göstermek zorundayım. Bu budur. Yoksa kafiri küfrüne rağmen ama insandır diye sevmek olmaz. Biz onun küfrünü sevmeyiz. Fakat insan olarak severiz. Mümini de ben her şeyiyle sevemem ki. Siz de sevmişsiniz ben de sevmem. Mümini salih amelleri kadar severiz. Kötü amelleri kadar da sevmeyiz. Bu budur. Ölçülerimizi Kitabullah'ın ve Yüce Resul'ün tesbit ettiği şekilde tayin etmeli, sınırlarını ortaya koymalıyız. Allah müstekbirleri sevmezse sen müstekbirleri sevemezsin. Mümin olarak sevemezsin. Aksi takdirde Allah'ın iradesine muhalefet olur. Müstekbirlerin başı iblistir. Bütün müstekbirler onun komutası altında cehenneme gideceklerdir. Nasıl sevebiliriz biz müstekbirleri? Çünkü az önce bahsettim ki bir, hakka karşı büyüklenmektir, hakkı inkar etmektir. Başlangıcı budur. Müstekbiri seversek haklı sevemeyiz ki. Onlara dikkat ederiz. Onun için merhum elmalı tefsirinin başında, dibacesinde, başlangıcında Ya Rabbi diyor sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini. Allah yermişsen yermeyeceksin. Sen Allah'a muhalefet etmiş olursun o zaman. Allah sevmişsen sevmeyeceksin. Allah'a muhalefet olur. Allah'a aykırılık olur. Allah sevmişse bir şeyi veya bir kimseyi sevdiğini bildirmişse biz de Allah'a riayet ederek, onun ahkamına riayet ederek onun sevdiklerini seveceğiz. Allah müstekbirleri sevmez ama kimleri sever mesela? Muhsinleri sever. İnne Allah'a yuhibbul muhsinin. Allah ihsan edenleri sever. Yani her işini dinin hükümlerine göre en güzel şekilde yapanları ve Allah'ı görüyormuş gibi ibadet edenleri sever. Biz de seveceğiz. Böylelikle insan hevasının en çok müdahale ettiği alan olan sevgi ve nefretimizi şeriatın kontrolüne soktuğumuz takdirde hevamızı bu noktada da doğru yola getirmiş oluruz. Bitti. Rabbim bizleri buna muvaffak kılsın. Bu gerçekten ...çok büyük bir mertebedir. Nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam... ...sizden hiçbiriniz... ...hevası... ...benim şeriatime uymadığı sürece... ...uydur hevasını şeriatıma uydurmadığı sürece iman etmiş olmaz. Sen bir şeyler arzu ediyorsun, seviyorsun, bağlanıyorsun... Benim yakınlık hissediyorsun vesaire vesaire. Bunu belirlerken belirlemeden önce onu Resulullah'ın sevgi mi taşına vuracaksın. Resulullah, Kur'an-ı Azimuşşan bu işi sever mi? Bu işi yapanı sever mi? Seviyorsa sen de seveceksin. Sevmiyorsa sevmeyeceksin. İnsanın hevasının Resulün getirdiğine tabi olması bu demektir. Allah ve Resulü bir işe, bir meseleye, bir konuya, bir hususa, bir eşyaya nasıl bakmış, nasıl değer veriyorsa senin de o şekilde görmen ve o şekilde değerlendirmen Allah ve Resulüne uyman demektir. Bunun için kendimizle gerektiğinde bazen farz olmayan hususlarda bile ne yapacağız? Mücadele etmesini bileceğiz. Mesela Enes radıyallahu anh ne diyor? Bunlar güzel örnekler. Üzerinde durulması gereken örnekler. Diyor ki bir gün Resulullah'la bir yemekteydik. Yemekte kabak vardı. Baktım ki Resulullah kabağı diyor tabağın sağından solundan top diyor. Anladım ki kabağı seviyor. O gün bugündür ben de kabağı seviyorum. Buyurun. Mesela kabak veya başka bir şey değil. Mesela, Enes radıyallahu anh'ın Resulullah'ın sevdiğini hissettiği bir şeyi kendisine sevdirmesidir. Yani sevgi gibi müstesna bir duyguyu Resulullah'ın mihek taşına vurması ve ona uydurmasıdır. Bu ümmet böyle yüceldi. Bu ümmet böyle büyüdü. Bu ümmet bu şekilde dünyaya saadet'i taşıyabildi. Çünkü saadet'in kaynağının nerede olduğunu en küçük ayrıntıda bile biliyor ve bunu bu sahipleniyor, ihmal etmiyordu. O bu. biliyor musun? Esma radıyallahu ya Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi Annesi geliyor. Annesini misafir etmiyor. Gelip Resulullah'tan izin almayıncaya kadar. Allahu Akbar. Ebu Süfyan Geliyor Resulullah'ın minderine oturuyor. Peygamber Efendimiz'in hanımı Müminlerin annesi Umhabibe validemiz Kalk diyor oradan. Neden kızım? Ben mi bu minderden değersizim? Yoksa beni bu minderi bana yakıştırmadın mı? Ne o ne bu diyor. O Resulullah'ın minderidir. Onun oturduğu yerde sen oturamazsın. Niye? Ya babası ama henüz kafir. Sen onun üzerinde oturamazsın. İnsanın duygularını şeriatın kontrolüne vermesidir bu. Sevgi, bu en büyük şey değil mi? Bizim duygumuz ve nefret. Zıt iki duygu. Ve bunlar bizde var. Ama İslam insanı öyle bir ince eğitiyor ki, sevgini de, nefretini de, şeriatın kontrolüne veriyor. Demek ki şeriat sadece, basit hukuk kuralları değil. Şeriat aynı zamanda müminin ruhunun mimarıdır. Ruhunu şekillendirir. İç dünyasını zenginleştirir, imar eder. Şeriat böyle bir şeydir. Çünkü senin içini şeriat imar ettiği zaman senin dışında onun rengini, onun şeklini onun tavrını, onun halini alır. Onun için İslam'a saldıranlar da İslam'ı bilmiyor, şeriat'ı bilmiyor. Çok o zaman şeriat isteriz diyenler de şeriatın boyutlarının farkında değiller maalesef. Amin. <Gülüyor> İslam'ın en büyük musibetlerinden Müslümanların en büyük musibetlerinden birisi de cehalettir. Ya Rabbi bu ümmeti cehaletten kurtar onları ilmin hakikatine ulaştır. Amin. Çünkü Yüce Resul böyle dua ediyor. Allah'ın bize hakkı hak olarak göster ve ona uymayı nasip et. Amin. Yalnız görmek yetmez. Ona uymak lazım. Batılı da batıl olarak göster. Ve ondan uzak durmayı nasip et. Amin. Ve eşyanın hakikatini bizlere olduğu gibi göster. Yani kafiri kafir hakikatiyle göreceksin ve değerlendireceksin. Bunun için uğraşacaksın. Şeriatın ölçülerini buna göre uyduracaksın. Mümini de maazallah kafir olarak görerek zulmetmeyeceksin. Günahkar olabilir... Sevmediğin bir yığın ahlak sahibi olabilir. Hatta sana kötülük dahi etmiş olabilir. Az önce bahsettiğim gibi, onu dahi mümin olduğu sürece mümin olarak seveceğiz. Salih amelleri kadarıyla seveceğiz. Kötülükleri sebebiyle de sevemeyiz. Kötülüklerini sevmeyiz. Ama ona sevgimiz kafir de olsa insan olarak vardır. Onu sevdiğimiz için zaten ona imanı taşıyoruz. ona imanı taşımamızın, imanı tebliğ etmemizin, cihad etmemizin sebebi budur. Sebeplerden birisi budur. Biz insanların cehennemde yanmasını istemiyoruz. Rabbimizin kendimizi bizi cehennemden korumasını niyaz edip ve bunun için çalıştığımız gibi, cennete ehil kılması, layık kılması için uğraştığımız gibi, Başkalarının da bizim vardığımız mertebeye, noktaya varması için mücadele ederiz. Davet budur, tebliğ budur vesaire vesaire. Siz bunun için şu anda zamanınızı veriyorsunuz, buralara geliyorsunuz. Ben bunun için bunu yapıyorum. Yarın öbür gün iki kardeşle bir insanla konuştuğumuz zaman, dine dair bir şey söylediğimiz zaman bu maksatla söylüyoruz. İslam için yaşamak kadar güzel bir şey yok Hayat İslam için yaşandığı zaman anlam kazanır. <gülüyor> İslam için alını verilmeyen nefes ve bağıldır. İnsanın sırtına yüktür. Yarabbi bizleri muhafaza buyursun. Amin. Şimdi müstekbirlikten kurtulmanın yolu veya müstekbirliğin tezahürleri diyor ki. Videoda gördüğünüz gibi, bu insanlar nasıl Bu insanlar büyüklenmeleri neticesinde bakın ne hallere düşüyorlar. Ve onlara Rabbiniz ne Bu diye sorulduğu zaman onlar ne derler? insanlar nasıl bir şey Öncekilerin safsatalarını indirdi derler. Masallarını indirdi derler. Ya bu sizin Rabbiniz. Alemlerin Rabbi. Eğer o Rab olarak boş, hikmetsiz, safsata denilebilecek kadar değersiz bir şey yaratmamışsa ve bunu kimse iddia edemiyorsa, Ha? onun indirdiği hükümler için nasıl bu söylenebilir ama büyüklenmek öyle bir haldir ki tabii müminde büyüklenme olur mu? olur olur dersiniz ki kardeşinize ya şu işi yapmasan günahtır Tamam mı? E, ona göre yaşça küçük olabilirsiniz, ilimce küçük olabilirsiniz. İfade ise Müslümanlık yaşı itibariyle o sizden çok ileri büyük olabilir. Yani Müslümanlık yaşı derken takvim olarak yaşıt olabilirsiniz ama o diyelim ki büluh çağından beri Müslümandır. Siz belki bir süre cahiliye yaşadınız, ondan sonra İslami yaşayışı tercih ettiniz. Müslümanlık yaşı Daha büyük oldu. Ama bu üstünlükleri onda bir büyüklenme meydana getirmişse size şöyle bakar. Sen kim oluyorsun? Ya? Bunları söylüyorsun bana. Dünkü çocuk. Sen daha dün Müslüman oldun. Aa burada dur. Öyle bir dava yok. Çünkü bizim ha, kültürümüzde ne var? Söyleyene değil, söylediğine bak. O söyletene bak diyorlar. Söyleyene ne demek söyletene bak ya? Söylediğine bakacağız. Doğru mu söylüyor? Doğru. Doğru bir cevherdir, bir mücevherat gibidir. Değerli bir taş gibidir. Ne olacak çamurda bile olsa? Değerinden bir şey kaybeder mi? Etmez. Eee? Bir takım hususlara göre itibarlara göre senden daha alt mertebede gördüğün ki bunlar hakiki itibarlar değil ki gördüğün bir kimse eğer sana Allah'tan kork derse sen kim oluyorsun dediğin zaman Kur'an-ı Kerim'in ona Allah'tan kork denildiği zaman böbürlenmek onu günahkarlıkla yakalayıp gitti der. Gitti diyen ayet-i kerimede tasvir edilen durumdan ne farkın kaldı? Hak büyük bir şeydir. Bizim ahlakımızda hakkın ölçüsü nedir? El-hakku ya'lu ve la yu'la Hak daima yücedir. Ve hiçbir şekilde onun üstüne çıkılamaz. Dolayısıyla onun yaşının küçüklüğü, ilminin azlığı, efendime söyleyeyim parasının azlığı, makamının düşüklüğü vesaire vesaire. Bunların hiçbiri hakkın hak olmasını etkileyecek itibarlar değildir. Kaldı ki bunları hepsi sende olsa yine sen ondan üstün olamazsın. Çünkü inna akramakum indellahi atqa Üstünlük, Allah nezdinde en üstününüz, en değerliniz, en kıymetliniz, en şerefliniz, en keriminiz sizin en müttaki olanınızdır. Bunun ötesi yok. Evet. Onun için müstekbirlik insanı bu hale getirir. O müstekbirlere Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğu vakit ne indirecek ki canım? Eskilerin masallarını eskilerin safsatalarını indirdi. Efsanelerini indirdi derler har. Ya Kur'an-ı Kerim her çabuk kitabıdır ha. Bunu biliyorsunuz zaten. 14 asır önce indirilmiş kitapla, 15 asır önce indirilmiş kitapla şu 21. aslın uygarlık dünyasını şu ilişkilerin çok kompleks bir hal aldığı bu dünyayı, şu medeniyet asrını, şu bilmem bilgisayar çağını, şu iletişim çağını, şu globalizm dönemini falan filan idare edemezsiniz kardeşim ya. Yetmiyor. Ha. senin o yetersiz aklının uydurduğu kıtarak yasalar yetiyor da ilmi. Her şeyi kuşatan Allah'ın indireceği yasalar yetmeyecek ha. Yetersizlik senin aklında be. Dalalet senin. Hemen onu söyleyeyim tutturduğun yolun ta kendisi. Kendine gel. Allah için zaman mekan farkı mevzu bahis değil ki. Allah için dün bugün gelecek müsavidir. Çünkü zamanı dahi yaratan olur. Dolayısıyla yok haberimiz öyle 14 asır, 15 asır o senin için 14 asır, 15 asır. Allah için ezel ile ebet arasında bilinmesi konuyla alakalı hepsinde olup bitenin bilinmesi açısından bir fark yoktur. Onun için zaman fonksiyoner olsaydı Allah olamazdı haşa. Alimlerin Rabbidir o. Zaman da alemin bir parçasıdır... ...alemlerin bir parçasıdır. Onun da sahibi onun da Rabbidir. Onun için... ...öyle... ...ya işte şeriat... ...tamam... ...çünkü Avrupalılar böyle derler... ...daha doğrusu batı düşüncesi... ...efendim İslam geldiği zaman zamanında iyiydi... ...ve gelmesi gerekiyordu. Çünkü neden onlar... ...tekamüle inanırlar sürekli olarak... Kapitalizm, kapitalizmin zamanında iyiydi. Marx öyle diyor. Fakat artık sosyalizm geldi, bilmem ne, diyalektik, materyalist anlayışa göre yok şöyle olacak, yok böyle olacak, determinelerden, şunlardan, bunlardan bahsederler. Arkasında der ki, artık zaman komünizm zamanıdır. Evet feodalite döneminde kadının örtülmesi güzel bir ahlaktı. Feodaliteye uygundu. Ama artık kadının çalışmaya başladığı şu asrımızda kadının tesettüre bürülmesini gerektiren bir hadise kalmadı. O zaman uygundu, bu zaman değildi. Böyle bir şey yok. İnsan fıtratı değişti mi zamanla sen onu bana söyle. Mesela efendim, kadının örtülü olduğu sizin uygun dediğiniz o zamanlarda insanın erkek ve kadın olsun. Cinsel alakaları ve duyguları ile günümüzde fark eden bir şey var mı? Yok, insan yine insandır. Yine erkek kadını, kadın erkeği ister. Onun buna ihtiyacı, öbürünün ona ihtiyacı var. O halde bunlar için insanı siz değiştiremediğiniz sürece bitti. He? Efendim 14 asır önce İslam geldiği zaman içki haram olabilirdi ama şimdi artık olamaz. Nereden çıkarıyorsun? Sen insanın yeme içme ihtiyacını değiştirebildin mi? Kaldırabildin mi? Yok. O halde 14 asır önceki insan için içki ve kumar nasıl haramsa yine bu asırda ve gelecek asırlarda da aynen böyledir. Onun için İslam'ı anlamayan cahiller veya anlaşılmasını istemeyen hainler Müslüman'ı ...dininin hakikatinden uzaklaştırmamalıdır. Bunlar çünkü İslam'a, dine, Allah'ın hükümlerine... E işte bir zamanlar geçmişe aitti, o zamanlar belki iyiydi ama... ...artık günümüzde işe yaramaz deseler bile biz onlara inat... ...onlara inatta de olunmaz ya, hakikat bunu gerektiriyor. Onlar bu işten rahatsız oldukları manasına söylüyorum... Onlar istedikleri kadar hoşlanmasınlar. Biz Allah'ın dinine sadakatimizi sürdürmekte kararlı ve ısrarlı olmalıyız. Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler hoş görmese bile. Evet. Bir ara verelim. inşallah devam edelim.